Kardeşlerim, muazzez müminler, okullar, fakülteler, üniversiteler kendi içinde sebep planı da aynıdır. A Üniversitesi'nin falan fakültesine aynı puanlı öğrenciler girerler. Fakat oradan mezun olmak onların himmetine, gayretine bağlıdır. Muhalfar şöyle bir üniversite düşünün. Oraya giren öğrenciler sınav vakti gelince hocalar onlara sorularla beraber cevapları da veriyorlarsa öğrenciler sadece sınav kağıdı üzerine isimlerini ve okul numaralarını yazıyorlar. Kağıtları hocalara teslim ediyorlarsa o üniversitenin tıp fakültesinden doktor Mühendislik fakültesinden mühendis, eğitim fakültelerinden muallim öğretmenler ya da alimler o okullardan mezun olmaz, olamaz. Esasında şöyledir, öğrenciler oraya belli puanlarla girerler, sonra kendi gayretleriyle, himmetleriyle çalışırlar, uğraşırlar, geçerler ya da okulu tekrar ederler onlara bağlıdır eğer sistem böyle olursa o zaman tıp fakültesi gayesini ifa eder doktor o topluma hediye eder mühendislik fakültelerinden oradaki birikimi alan ona kendi aklını tecrübesini katan mühendisler mezun olur onlar insanlığa hizmet ederler yeryüzünü imar ederler bütün okullar bu sisteme göre çalışırlar ancak bu sisteme göre çalışırlarsa varlık gereğini ifa eder yerine getirirler. Kardeşlerim, yeryüzü de bir okul, dünya da bir okul. Bu okulun baş öğretmenleri peygamberler. Ve yuallimuhumul kitabe vel hikme. Peygamber Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. insanlığın son baş öğretmeni. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam, dünya okulunda insanları Allah'ın müfredatını uygulamaya davet etti. Gelin dedi, bu müfredatı önce yüreğimize, sonra evimize, mahallemize, devletimize, yeryüzüne yeryüzünü yaratan Allah Azze ve Celle'nin kurallarını uygulayalım. İnsanlardan gidenler oldu, geri kalanlar oldu. Kabul edenler oldu, reddedenler oldu. Fakat la ikrarafid din. Burada zorlama yok. İseyen gelecek. Kendi iradesiyle gelecek. Hürriyetiyle gelecek. Kabul ederse gelecek. Gelenler olacak, gelmeyenler olacak. Şeytanın müfredatına göre yaşamak istiyorum. Benim baş öğretmenim iblis olacak diyenler de olacak. Onlar da o hayatı yaşayacaklar. Ve iza tawalla sa'a fil ard li yufsida fiha ve Onlar yönetimi, iktidarı ellerine aldığı zaman yeryüzünde fesat çıkarmak için Nesilleri ve ekonomiyi bozmak için uğraşacaklar, faiz sistemini kuracaklar, onu koruyacaklar, ezen ve ezilen sınıflar oluşturacaklar. Onlar kadını reklam vasıtası olarak kullanacaklar, billboardlarda kadının resmini arz edecekler, onun üzerinden mallarını satacaklar. Gazetelerde tam sayfa, anadan urayan kadınların resimlerini, şekillerini, şehevi pozlarını basacaklar. Ekranlara taşıyacaklar. Çünkü onlar, iblisin öğrencileri, yeryüzünde iblisin müfredatını uygulamaya memur onlar. Allah Azze ve Celle اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّب۪يلَ اِمَّا شَاكِرَا وَا biz baş öğretmen Hazreti Muhammed Aleyhissalatu vesselamla yolu gösterdik. Dileyen kabul eder, dileyen nankör olur, dileyen şükreder ya Rabbi. ''Bize Hazreti Muhammed Aleyhisselam gibi bir baş muallim gönderdin, yolu açtı. Cennetin, Cemalullah'ın yolunu gösteren Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ı peygamber olarak gönderen Allah'a hamdolsun derler. Ya da iblisin, şeytanın yolunda kalırlar. Kardeşlerim bu yolda zorlamak yok. Dünya bir okul. Peygamber aleyhissalatu vesselam davet ediyor. Kendi iradesiyle insan gelecek ya da reddedecek. Fakat demir olsaydık, demir alıyorlar, fabrikaya koyuyorlar. Sacı alıyorlar, banda koyuyorlar. Oradan araba yapacaklar. Sacın direnme hakkı yok. Toprak olsaydık, kalıba alıyorlar toprağa. Döküyorlar, tuğla yapıyorlar, kiremit yapıyorlar. Toprağın direnme hakkı yok. Ben kiremit değil de başka bir şey olmak istiyorum diyemez toprak. Ya da ağacı keresteyi alıyorlar. Oradan marangoz, kapı yapacak, masa yapacak. O tahtalardan bir tanesi. Hayır ben ağaç olarak Kapı olmak istemiyorum, masa olmak istemiyorum deme hakkı yok. Fakat senin var, benim var, onun var. İnsanlar kendi iradeleriyle ya Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a öğrenci olacaklar ya da iblisin okuluna gidecekler. Ya dünyayı imar edecekler ya yeryüzünü zulüm adası haline çevirecekler. İblis'e öğrenci olanlar Nemrut Hazreti İbrahim'e, Firavun'a. Hz. Musa'ya, Ebu Cehil Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a işkence ediyor, eza ediyor, bundan zevk alıyorlardı. Zalimler bundan zevk alacaklar, haz duyacaklar. Kardeşlerim, eğer Allah Resulü Aleyhisselam'ın okuluna Cenab-ı Hak insanları kendi iradeleriyle değil de zorla sokmuş olsaydı, insanlar bu hayattan nefret edecekler, o hayatın içinde namazlarını milletin içinde kılacaklar, evlerinde terk edecekler. Milletin içinde sadaka verecekler, yalnız kaldıklarında terk edecekler. Munafıklar Peygamber Aleyhisselam'ın arkasını kaplayacaklardı. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın okuluna, eğer insanlar iradeleriyle değil de zorla girselerdi, o okuldan Ebu Bekir, Ömer, Osman Ali radıyallahu mezun olmazdı. Olamazdı. Kendi iradesiyle gelecek. Üniversiteyi düşünün. Oraya talebe giriyor. Eğer onlar kendilerine verilen o sınav kağıtlarına ne kadar çalıştılarsa, uğraştılarsa onun cevabını yazıyorlarsa oradan doktor mezun olur eğer cevapları verirlerse onlara oradan doktor mezun olamaz Peygamber aleyhissalatu vesselam insanları İslam'a davet etti fakat kızım Fatıma baban Muhammed'e güvenme ona itimat etme dedi kendi yolunu kendi hayatını ibadetlerinle tayin et kızım Fatıma dedi yakınlarını çağırdı, onlara Allah'ın emirlerini tebliğ etti. Kendi de son anına kadar kulluk yapmaya devam etti. Ashabı da ona baktılar, usanmadılar, yorulmadılar. Çünkü onlar kendi rızalarıyla, arzularıyla, istekleriyle İslam okuluna girdiler. İslam'ı aşk gördüler, imanı aşk gördüler O derecede bir imanla ittiba ettiler Yoruldular ama usanmadılar, Mekke'den hicret etmek zorunda kaldılar. Bedir'de, Uhud'da, Hendek'te üzerlerine geldi kafirler. Ya Rabbi neden bizi bu kadar zor bir sınava aldın demediler. İsyan etmediler, İsyan cümleleri kurmadılar. Lütfunda da hoş, kahrın da hoş Ya Rabbi dediler. Çünkü okula kendi istekleriyle girdiler. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسِ اُمَّةً وَاحِدَهِ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِف۪ينَ Eğer Allah Azze ve Celle murad etseydi, insanlar tek bir ümmet olurdu. Herkes Müslüman olurdu. Nasıl ahşabı alınca, ağacı alınca, marangoz bin tane masa yapacak ağaçlar direnemiyorsa, insanlar da Allah'a direnemez, hepsi Müslüman olurdu. Kiremit fabrikası olan, toprağı alıyor onu kalıbın içine döküyor nasıl toprak ben kiremit olmak istemiyorum diyemiyorsa insan da demezdi fakat o zaman yeryüzü imtihanın bir manası olmaz o okul Ebubekir'i Ömeri Osman'ı Ali'yi radıyallahu anhum onları mezun etmezdi hepimiz o okuldayız bu okuldan ölüm meleğiyle müminler, müslümanlar, kafirler, zalimler, münafıklar diploma alacaklar. O diploma'ya göre ya da ellerine verilen başarısızlık belgesine göre ya cennete gidecekler ya cehenneme gidecekler. Peygamber aleyhissalatu vesselam. ''O yolda sonuna kadar ibadet ettiler, ashabını da ibadete davet ettiler.'' ''Yani biz bir okuldayız.'' dedi Peygamber aleyhisselam. ''Bu okulda uğraşanlar, çalışanlar, namaz kılanlar, sadaka verenler, onlar cenneti, onlar cemalullahı kazanacak.'' buyurdu. Ashab-ı kiram radıyallahu anhum onlar da efendimize baktılar. Hiç usanmadılar bu yolda. Ölene kadar fedakarlık gösterdiler. Hazreti Ayşe radıyallahu anha, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dünya okulundaki son anlarını, dünya okulundaki son anlardaki gayretlerini bize anlatıyor, rivayet ediyor. Soruyorlar ona, Peygamber aleyhissalatu vesselamın son anları nasıldı? Buyuruyor ki radıyallahu anha, Yası vaktiydi. İnsanlar camide peygamber ve vesselam'ı bekliyorlar. Allah Resulü aleyhisselam sordular. Esallennâs. İnsanlar namazı kıldılar mı? Biz hayır deyince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem da'u li en fil mihdab. ''O ya da kabın içine su koyun.'' buyurdu. ''Suyu koyduk.'' ''Fe feallâ faghteselâ Rasûlullah.'' ''Biz suyu koyunca Efendimiz aleyhissalâtu vesselâm gusül aldılar. Ayağa kalktılar. Birkaç adım atınca düşüp bayıldı Peygamber aleyhissalâtu vesselâm.'' ''Kendine gelince sordular.'' ''E <gülüyor> sallennâs.'' İnsanlar namaz kıldı mı? Biz la wahum ya Rasulallah. Hayır kılmadılar. Sizi bekliyorlar deyince efendimiz Aleyhissalatu vesselam tekrar tauli ma'an fil mikrab. o kabın içine su koyun buyurdu. Suyu koyduk. Efendimiz Aleyhisselam gusül abdesti aldılar, kalktılar. Birkaç adım yürüdü. Namaz kılacak asabının yanına gidip yani bana diyor ki sana diyor ki arabayla bir yerden başka bir yere giderken sefer halinde namaz kılınmayacağını düşünen Müslüman otobüse binerken bu otobüs falan yerde durur mu durmaz mı diye sormadan Biletini alan Müslüman otobüse duracaksın. Ben Müslümanım. Rabbime namaz vaktinde secde etmeye memurum demeyen Müslüman peygamber Aleyhisselatu vesselam son anında Bayılıyorlar, ayılıyor, kendine geliyor. İlk ifadesi, ''E sallennâs'' insanlar namazı kıldı mı? Dört defa soruyor. Onlar, lahum yentadırûnek ya Resûlallah'' Onlar sizi bekliyor deyince, her defasında gusül abdesti aldı. Düşüp bayıldı. Yürüyemeyeceğini, mescide gidemeyeceğini, Peygamber aleyhissalatu vesselam anlayınca, bilal Habeşi'yi Hazreti Ebubeki're Bekir'e gönderir. Ebubekire Bekir'e söyleyin, namazı kıldırsın. bilal Habeşi, Hazreti Ebubeki're Bekir'e gelince, Kâne racûlen rakîkan, Hazreti Ebubekir Bekir, Nazik, kibar bir Müslüman. O fevkalade etkileniyor. Asabı ı kiram, Peygamber aleyhissalatu vesselamın mescidinde ağlıyorlar. Allah Resulü aleyhisselam aramızdan ayrılacak diye onlarda derin bir taasür hali var. Düşünüyorlar Mekke'de, Taif'te. Allahu Ekber dediğinden dolayı taşlanan o ayaklar Bedir'de Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı taşıyan o ayaklar Şimdi yürüyemiyorlar Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam Mihraba gelecek Sahabeye namaz kıldıracak Uhud'da Hendek'te Hicret'te 23 yıl Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı Taşıyan o ayaklar Şimdi onu taşıyamıyor. Asabı ı kiram onun halini düşünüyorlar. Ağlıyorlar. Ebu Bekir ben geçemem. Ömer sen geç deyince Hazreti Ömer radıyallahu anh Peygamberin mihrabına Ömer değil Ebu Bekir layıktır. Sen geç der. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu an Efendimiz namazı kıldırır. Kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselam'ın son anını yine Ayşe annemiz rivayet ediyor. İmam Buhari rahmetullahi aleyh bu rivayeti ise Kitabul vududa bize naklediyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yürüyemiyor. Ama sahabeye gidip son defa imana, İslam'a dair konuşmak istiyor. Fakat mecali yok. Aklına geliyor acaba suyu başıma dökseler o sudan güç alarak kalkar mihraba gider orada asabımla konuşur son bir daha onlara iman davasını İslam davasını insanlığın kurtuluş davasını anlatabilir miyim Efendimiz Aleyhissalatu vesselam annelerimize buyuruyorlar ki Hareku aliyen min seb'i qirab ''Lem tuhlel evkiyetuhunne'' ''Benim üzerime bağları çözülmemiş yedi kırba suyu dökün'' ''Belki onlardan güç alarak ayağa kalkar'' asabımın yanına gider onlara son bir daha konuşurum. Yedi kırba suyu getiriyorlar. Allah Resulü Aleyhisselam'ın başına döküyorlar. O halde peygamber Aleyhisselatu vesselam fa haraca nabi beyna rajuleyni tahtu fil ardi ayaklarını yere süre süre sanki yeri çiziyor. O halde Hazreti Ali bir tarafında, Hazreti Abbas bir tarafta Tarafında. peygamber ali sallallahu aleyhi ve selam mescide geliyorlar ashabına buyuruyorlar ki belagani belagani ennekum takhafuna min maut nabiikum bana haberler geliyor. Benim öleceğimden, vefat edeceğimden korkuyorsunuz. Benden önce yeryüzünde peygamber kalmadı. Onlar Allah'a gittiler. Şimdi sıra bende. Ben de Rabbime gidiyorum. Fakat fe inne kum el havzu, Ebu Bekir, Ömer... Osman, Ali, Bedir'de, Uhud'da benimle beraber olanlar, eğer benim yoluma, benim şeriatıma, Kur'an-ı Kerime, sünnete sadakat gösterirseniz, İslam okulunda benim esaslarıma göre yaşamaya devam ederseniz, Allah'ın inayetiyle gidiyorum fakat ashabım, ümmetim, havzu kevserin başında buluşacağız Allah'ın inayetiyle. Fe inne mev'idekum el havzu, yürüyemeyen, yürümekten aciz olan peygamber mihraba gitmek için bayılır ayılır ayağa kalkar. Asabı gelir, koluna girerler, o halde gider, imana, İslam'a dair son bir cümleyi anlatabilmek için. Kardeşlerim, eğer bu okula annelerimizden, babalarımızdan, gördüğümüzden dolayı değil... Bu okulun baş öğretmeni Hz. Muhammed aleyhisselatu Vesselam'a anamda, babamda, sana, senin yoluna feda olsun ya Resulallah dediysek senin şeriatından başka yol tanımıyorum, nizam tanımıyorum namazda da, oruçta da, zekatta da, sadakada da Kudüs davasında da iman davasında da Ya Resulallah şu ayaklar bu bedeni taşıdığı müddetçe Yolunda yürümeye dair Rabbime söz verdik diyorsak Ayakta kalacaksın Arabayı durduracaksın namaz diyeceksin Otobüsün sahibine dur diyeceksin namaz Yazıhaneye gittiğin zaman dur kardeşim diyeceksin Ben Müslümanım bu otobüs, bu firma namaz vakti olunca duracak mı? Duruyorsa alacaksın. Ama durmadıysa, namaz vakti geçiyorsa ben Müslümanım diyeceksin. Durdur arabayı. Biri abdest bozacaksa onun için duruyorsun. Sen tuvalete, Müslümanın secdesine tuvalet kadar saygı göstermeyen adam dur diyeceksin. Dur, nereye gidersen git. Allahu Ekber. İneceksin orada namaz kılacaksın. Dünya bir okul, biz bu okula kendi arzumuzla girdik. Eğer çalışırsak, gayretimiz olursa, imanımız, amelimiz, namazımız son anımıza kadar en zor zamanlarda bile Peygamber aleyhissalatu vesselamın yaptığı gibi olursa kardeşlerim, o zaman cennetin diplomasını alacaksınız. O zaman ölüm anında cennetin kapları gözümüz önünde açılacak. Eğer biz Allah Resulü Aleyhisselam gibi ibadet noktasında, kulluk noktasında dünya okulunda gayretimiz varsa İmam Hatip okullarından Ebu Bekirler, Ömerler, Osmanlar yetişir. Yok öğretmen kardeşim, imam kardeşim hadiseyi memuriyet olarak görüyor. Üçte okuldan ayrılıp emlakçılara, araba pazarına gidiyor. İmam kardeşim camiyi kapıyor, başka bir yere işine gidiyor. İnsanlığın hidayet, kurtuluş davasıyla alakadar olmuyor. Düşüyor, bayılıyor, gusül alıyor, ayağa kalkıyor. <Sessizlik> İnsanlar namazı kıldı mı diye soran Hz. Muhammed'e bakmıyorsa. Dünyadan ayrılırken ne elimizde cennetin beraatı olur, ne de buradan ayrılırken arkada bıraktığımız Ebu Bekirler olur, Ömerler, Osmanlar olur kardeşim. Biz Allah'a kuluz. Hz. Muhammed Aleyhisselam bizim baş öğretmenimiz. Dünyadan baş öğretmen böyle ayrıldılar. Geride Hz. Ebu Bekir'i, Ömer'i, Osman'ı bıraktılar. Radıyallahu anhum. Onların hayatında emeklilik yoktu. Ölene kadar ayakta kaldılar, ölene kadar Allahu u Ekber dediler. alem İslam bir asırdır ağlıyor. Bir asırdır mağlubiyetimiz, mahkuriyetimiz var. Eğer Allah Resulü Aleyhisselam'ın yoluna dönersek, cennetin kapları da açılacak, okullarımızdan, Fatihler, Barbaroslar, Bakiler, Kemal Paşazade gibi alimler yetişecek. Eğer burayı cennet gibi yaparsak nasıl Allah Resulü Aleyhisselam'ın öğrencileri o en feci asrı saadet asrı yaptılar. Eğer ona uyar onun ashabı gibi olursak yeniden bu asır bizim için saadet asrı olacak.